Muhterem efendim, Bediüzzaman Hazretleri onca çektiği sıkıntıya ve yaşadığı badireye rağmen asla yolundan dönmemiş, hep iman demiş, hizmet demiş ve aynı noktaya parmak basmıştır. Bizlerse çok defa şahsi ve dünyevi meselelere, bir takım küçük zorluklara takılıp kalıyoruz. Bediüzzaman gibi insanların bu derece sadakatleri, onların ısmarlama birer insan olmalarından, bizim sadık olamayışımız ise irademizin hakkını veremeyişimizden mi kaynaklanıyor? lütfeder misiniz? Etevela surunun içinde söylediğiniz o şey onu belki tespit etmek lazım. Çok doğru, hakikaten. siz yaşamış, çok vedakarca yaşamış, peygamberane bir azimle, bir kararlıkla, bir tavırla yaşamış denebilir. Peygamberane deyince, peygamber demediğimiz bellidir burada. Yani sadıktır, emindir, Belli ölçüde peygamberlerin altınları çerçevede isme sıfatı vardır, masumdur. Fethanetini hep bu istikamette kullanmıştır. Ve mesajını sunmadan bir an geriye durmamıştır. Enbiya-i mahsus bu sıfat Hamse diyelim. Bu beş hususiyet, özellik aslında dinimi i, -i İslam'a hizmeti deruhte eden herkes için çok önemlidir. Belki başağının sırrı da büyük ölçüde, ilahi teveccühün sırrı da dünyada, o türlü şeylere takılıp kalmamanın sırrı da onda. O zat öyle bir azimle yürümüş. Kendince bizim kısaslarımız kriterlerimiz içinde değil. Kendini o evsafı aliyeyi belli bir dönemde kamilane, tamamiyet içinde hayız olmadığını görmüş ve ben o döneme tevbe ediyorum demiş istiğfar ediyorum demiş aslında bizim açımızdan meseleye bakılacak olursa o dönemde de alem İslam'ın kaderini düşünmüş ama bir devlet-i aliye var içinde kürdün, arabın, acemin Azın, çirkezin, rumun, bulgarın yunanın bulunduğu bir devlet. Kocaman bir devlet 11 milyon safkan türk var 250 milyon reaya ile, tebay ile beraber insan var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 bu problemi kökünden halletmeyince keseyi tutup Kutup hapishane hatıralarında acayici bunu itiraf ediyor. Başka problemler halletmek mümkün değil. İman problemi. Ve yine laikalarda kendi ifadesiyle vefat eden 40 insandan iki tanesi ancak kendisini kurtarmış diyor. Demek şüphesiz, tereddütsüz, böyle iz anda, iman değil, iman ötesi iz anda ahirete giden iki insan olmuş. Öbürleri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 O zaten böyle kararlı duruşu. İşte o duruş açısından Bediüzzaman imana ait eserler olmasaydı onlar çok önemli. bu layıkalarda olmasaydı bence onun başından sonuna kadar kararlı bir duruşu vardı onun. O duruş bir müceddit olarak yeterdi Bediüzzaman'da. Hiç tavrını değiştirmemiş. Şimdi o duruş çok önemlidir bana göre. İçinizde varsa yani, karakterinizde varsa bu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 Fakat bir memnu meyvede iştihat hatası yapmıştır. Vaktinden evvel, vakti iftar demeden elini uzatmıştır ve bundan dolayı onun için bir sayılmıştır bu. Ama bir insanda o karakter varsa mütemadü olmaz. Onun için hemen doğrulmuş, hemen tevbe etmiş, kurtulmuş. Onun için hallaç ki, itaata Adem'den öğrenmek lazım. Orada bir test bir şey söylüyor. Sadakatı da şeytandan bildiğin bildiktir deme. Belki şöyle desey daha iyi olur. İnadı şeytanları tutmak lazım. Çünkü inat, inadın da bir güzel yanı vardır. Hakta, sebatta diyor Üstad'ın verdiği ölçüler içinde. O batıl da sebat etmiş. Her neyse, yani bir değişiklik yaşamıyorlar bunlar. Hele mütemadi bir değişiklik aslında onlar için söz konusu değil. Duruşları çok mükemmel. Hiç hadiseler, fırtınalar onlara tesir etmez. Daimi onlar böyle yol kenarlarında, yol gösteren müşhir şeyler gibidir. İşaret levhaları gibidir. Hep millet bakar, onlara göre böyle doğru yolu bulur. Bunun bir miktarı Allah misyonuna göre Cenab-ı Hak onun civilliyetindedir. Yani onun tabiatında, özel yaratılışında vardır. enbiya gibi. Bir de şunu görüyoruz. Yani Hz. Hüsrat tek başına kalmamış. O yanındaki o halis talebeler, o saf talebeler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 ...çok ciddi temsilcileri sayılırlar. Demek ki yani ölü olmayan insanlar da... ...her bir yerden gelmiş. Zübeyir Gündüz at bir yerde. Petete memurluğu yapıyormuş. Sungur abi öğretmenmiş bir yerde. Yani kaçmış gelmiş. Öbür zat Hulusi efendi gelmiş. tat hazretlerini bulmuş. Bir subaymış durmuş. Yefet abi bir subaymış gelmiş. Arkasında durmuş. Bunun gibi Sabri efendi ciddi bir insan. Çok varlar aikalarında. mektuplarını okuyunca... ...anlıyorsunuz. Hukufu var, kalemi var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 şu Beyrə kadar, ondan Efendiye kadar. Hatta hatırlarsanız ya 85 senesini biz oturuyorduk orada Mehmet Bey ile. Bu Üstad Hazretleri diyor ki yani bende de bir o bal vardı diyor. Bütün şuuru selasede ben diğer kaşık kardeşlerime de ettim. Bakiyesi var daha ne kadar devam eder bilemiyorum. O bal Üstadımız vefat ettikten sonra kalmış. Düşünün bak 60 senesi.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 o haline bile. Aslında o talebelerden hangisini kurcalasanız saf böyle saf saniye teşkil eden talebeler. Günümüzün insanları açısından huy, karakter, inkişaf etmiş olarak çok farklı insanlar. Bu dinin tarifinde tefsircilerin durduğu gibi din onlarda bir tabiatı hali haline gelmiş. İkinci bir tabiat, ikinci bir derinlik haline gelmiş. Elbette ki bu farklılık kendisini her zaman hissettirecek yani hissettiriyordu. Onları görünce işte öyle bir farklılık içinde görüyordunuz. Ve yine arz etmişimdir size, Tahir abi baktığım zaman da ben, benim nazarımda bir kutbul aktab tebellül ederdi. Konuşmaları böyle onun. Güldüğünü hiç hatırlamam ben abiyle Çok beraberliğimiz oldu. Bu gülmesi, mülmesi, konuşması bile semavi gibi gelirdi bana. Gökte planlanmış, yapılmış, inşa edilmiş, yeriymiş inmiş bir adam gibi gelirdi. Çevresi hep böyleydi yani zaten. Şimdi Allah'ın izniyle onların ektikleri tohumlar yani sizin döneminizde bir başka şekilde oluyor. İnşallah vefa, sadakat, ihlas, samimiyet ve ciddi tebliğ ruhu adam bu iş sonsuza kadar devam ettiriyor. Bu insanlar sarsılmamışlardı. İradelerin hakkını vermişlerdi. Devamlı. Kendilerini zorlamışlardı. Çok kolay değildi. Onlar Allah'tan öyle istemişlerdi. Allah da istediklerini geriye çevirmemişti. Ve de o nes demişti. Onlar bizi bu davaya hadim kıl demişlerdi. Allah da halis hadimler kılmıştı onları. Hayatlarının sonuna kadar onu devam ettirmişlerdi. Vefada hiç kusur etmeden. Bir hususu yine tekrar etmişimdir. Bir daha müsaadenizle tekrar edeyim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 Bu açıdan kıvam çok önemli, iradenin hakkını vermek çok önemli. Biz o azim, o kararlılık içinde olursak Allah'ın izniyle, Cenab-ı Hak da o işi bizim tabiatımız haline getirir. Biz de sarsılmadan dururuz, yılmadan dururuz, şikayet etmeden dururuz, belayı dertten ah etmeden dururuz, ah edip ah yere agah etmeden dururuz, yerimizde dimdik. Eğildiğimiz bir yer vardır. Eğilmeye devam edeceğiz. O da Allah karşısındadır. Onun dışında eğilmeyiz. Hep dimdik dururuz. Allah'ın izniyle, inayetiyle. Dimdik durmayı Allah muvaffak eylesin. Küçük mesellere takılmak küçük insanların içi. Bir Ali himmet olma bizim için hedef gösteriliyorsa şayet. Bu dinimizi Allah'ın izniyle insanın iktidar tablosunu gösterdiği hedeflere ulaştırmayı, gayeyi hayal edinmişsek şayet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 Öğretmen kaçıp geliyor Üstad'ın yanına, babası unutanma imkanı oldu. Bahsetmiştim size. Babası gelip götürüyor, bir daha kaçıp geliyor. Adam kaçmış, kaçmış gelmiş Üstad Hazretlerinin yanına. E bunlar hafif alınacak şeyler değil. Bunlar çok küçük insanların işleri. Ve hiç küçük şeye takılmamış. Ahmet'e takılmamış, Nusung'a takılmamış. Nerede tercihini kullanacağını biliyor yani. Tercih önemli bakın.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 Namı celili Muhammed'in dünyanın dört bir yanında şehbal açmasıdır. Başka gayemiz olmaz. Başka gayeye bağlanacak kadar Allah bizi deni yaratmamış. seni takvime masar yaratmış. Bir paye vermiş bize. Bu payenin gereği onu ona karşı ona sadakatı yerine getirmekmişler. O zatlar böyle hareket etmişler. O zatlarla beraber bulunmanın yolu onlar gibi davranmadan geçer. Met edilmeyi, övülmeyi istemek bir zaaf mıdır? Met edilmeden hoşlanma münafık sıfatıdır. Yaptığı şeyleri yüzüne bir söylesinler, münafıkça bir tavırdır. Öyle kimseler vardır ki onlar hatta Kur'an diyor yapmadıkları şeyle bile maşallah sen ki bugüne kadar yani 5-10 senedir hiçbir hizmet yapmadın görmedik ama fakat kim bilir ne tohumlar attın yani. 20 sene sonu tohumlarını hepsi başak bağlayacaktır. Böyle dinmesini isterler yani. Bu Kur'an-ı Kerim'e göre münafık sıfatıdır. Gerçi bu bahsettiğim ayetler münafıklar hakkında nazil olmuştur. Fakat Ebu Zer gibi kimseler, Ömer bin Abdülaziz gibi kimseler burada o türlü tevcihlerde de bulunuyorlar. Hatta Yahudiler hakkında inen ayet kelimelerle kendilerini alakadar görüyorlar.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 Varsın, şöyle olsun yani. Biz şahsı hayatımızı yaşamıyoruz. Şahsı hayatımızı bile başkalarına vakfetmiş, adamış öyle yaşıyoruz, öyle olsun. Teveccüh, bazılarını şımartabilir, küstahlaştırabilir. Hazımsız insanlardır bunlar. Bu insanların küstahlaştırılmaması lazım. Bunlar bir onbaşı seviyesine bile çıktıkları zaman o bir mangayı ifsad ederler, idrâl ederler. Çünkü mahiyetler itibariyle, enaniyetler itibariyle, kendilerine verilen her şey, şahsi çıkarları, menfaatleri, egoları, bencillikleri adına kullanmaya müsait tiplerdir bunlar. O hakkının çok üstünde, çok büyük istekler peşinde, hatta her şeyi kendine, bencilliğine bağlamış, öyle gidiyor. Evet, teveccüh de öyle, yani katre katre verilecek insanlar var, ama niye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 yani Halit, bakın, hiç Halid'in bir günahı yoktur yani. Öldüğü zaman bir atı, bir kılıcı, bir de kalkanı kalıyor. İki devleti yerle Allah'ın izniyle bir etmiş. Şimdi böyle bir insan, yer mukte ediliyor Hazreti Ömer tarafından. Huzuruna çağırtığında çok samimi Hazreti Ömer, dobra dobra konuşuyor ona. Diyor ya Halit Allah şahit, seni çok severim diyor. Fakat halk elde edilen zaferleri seni şahsında buluyordu. Onun suyu taksiri yok, bakın halkın bulması bile mahsurlu. Ben biliyorum ki bu zaferlerimizi ihsan eden Allah'tır. O zaman nedir Ömer'in gayesi? Halidi de o halkı da şöyle böyle şirk, şirk şir şaibesinden kurtarmaktır. Her sabah diyor muyuz? Allah'ım, nauzü bikeminden müşke keşeyme alam ve alem. Bildiğim şirkten Allah'ım sana sığınırım. Bilmediğimden ötürü de isfar ederim. Bilemeyerek olur yani. Halid'in hiç haberi yoktur. Sizin hiç haberiniz yoktur. El alem çıkıyor. Ülsever diyor ki bugün burada. Amerika hesabına çalışıyor falan diyorlar. Şunu yapıyor diyorlar bunu yapıyor diyorlardı. Fethullah Hoca şimdi Birleşik Milletler'in binasında diyor adı anılıyor. O bir mesele buraya getirdi. Siz kendinizi biliyorsanız siz getirmediğinizi bilirsiniz o meseleyi. Siz hep bir sevkin, zavallı, sefil çocuğusunuz o sevk etmiş, siz de insiyatlar içinde bir yere gitmişsiniz. Bir sürü insanın hukuku var. O açıdan Hazreti kaç yerde vurguluyor bunu. Yani muzaffer bir ordunun ganimeti, fütuhatı paylaştırılacaksa şayet bütün nefrada paylaştırılır. Şayet orduya bir hezimet yaşatılıyorsa o komutanına verilir. Stratejik kusurundan dolayı verilir. Arz edeyim, edebiliyor muyum? Şimdi Böyle bakmanız lazım bu mevzat. Şimdi böyle bakalım da doğru belki şu var yani nasıl bazı kimseler büyük teveccühler karşısında Amudifikariler o meseleyi taşımaya mukavemette olamadığından dolayı hemen kamburlaşıyorlar onlar. Allah karşısında kamburlaşacaklarına işte orada kamburlaşıyorlar, kırmıyor oyunları işte bu mevzudaki müstakim olma da nedir? Onu da hesap etme. Onu da hesap etme.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 İfrat ve teflitten uzak doğru yola hidayet eyle. O yol peygamberlerin, sıbrıkların, şehitlerin ve sülahının, ülemanın, evliyanın, asfiyanın, evrarın yoludur.